Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün bir Kur'an kavramı olarak maraz yani hastalık kavramını işlemeye çalışacağım. Ee, birkaç hafta e, bu konunun diğer e, detaylarını işlemeye düşünüyorum. Dolayısıyla Kur'an endeksli olarak hastalığın anlamını, mahiyetini, Kur'an-ı Kerim'de hastalıkla ilgili önemli vurguları, hadis-i şeriflerde ve özellikle peygamberin genel tavsiyelerinde yani tıbb-ı nebevide tavsiyeler, koruyucu hekimlik ve hastalıkla alakalı hususlar, dua ile tedavi konusunda sünnete uygun ve uygun olmayan davranışlar, hasta ziyareti, hastalığın hikmetleri, hastalıkla ilgili hükümler, Dolayısıyla manevi hastalıklar olan küfür, şirk, nifak gibi ahlaki ve akait açısından hastalık sayılan problemler, yani manevi kalbi hastalıklar, ibadetlerin bu manevi hastalıklar konusundaki tedavi edici unsurları ve psikolojik manevi huzur yönüyle İslam'ın, e, ...hastalıkla alakalı... E, ...önemli hususları... ...gündeme getirmeye çalışacağım inşallah. Bugün... ...özellikle toplum ve... ...bireysel hayatta... ...İslam'ın hakkıyla yaşanmadığı için... ...çoğu insan... E, ...hastalıktan kurtulamıyor. Daha... ...bırakın genç yaşları, çocukluk yaşlarından itibaren... ...doktora gitmeyenimiz kalmadı. Doğadan koptuk... Kendi doğamızdan koptuk, koptuk. Allah'ın yarattığı güzellikleri ihmal ettik ve hep modern hayatın stresiyle birlikte insan sağlığına müdahale eden, fıtratı dolayı mahveden, bitki genlerini bile değiştiren anormallikleri bizi dünyada bile huzursuzluğa, öteki taraftan fiziksel rahatsızlıklara götürdü. Dolayısıyla e, hasta olmayan insanımız e, hemen hemen yok. İşte hastalık konusunda e, ne tür davranışlarda bulunmamız gerekiyor, hastalığı nasıl karşılamamız gerekiyor, tedavi için ne gibi usullere e, riayet etmemiz gerekiyor, hastalığın da sağlığın da birer imtihan olduğunu nasıl değerlendirmek gerekiyor, bu konuları inşallah enine boyuna e, gündeme getirmeye çalışacağım. Hastalık, sağlık ve sıhhatin az veya çok, geçici veya kalıcı olarak bozulması, kaybolması demektir. Hepimiz hastalığın ne olduğunu bilfiil fiil yaşayarak da tatmış insanlar olarak e, biliyoruz. Arapçada hastalığın karşılığı olarak maraz kelimesi kullanılır. Türkçe'ye de yer yer maraz şeklinde geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hastalık için maraz kelimesi kullanılır. Maraz, bedensel hastalıklar için kullan kullanıldığı gibi Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla mecaz olarak daha çok manevi hastalıklar için kullanılır. Yani haktan, doğruluktan, güzel ahlaktan ayrılma, nifak yani iki yüzlülük dediğimiz içi başka dışı başka olmak haset gibi kıskançlık e, aşırı şehvani hayvani duygular ve meyiller anlamındaki şehvet, fü füsuk ve fücur, fısk ve fücur yani günah ve zina arzusu şeklinde ahlaksızlığa niyetlenme veya etme gibi nefsi hastalıklar içinde Kur'an-ı Kerim maraz kelimesini, hastalık kelimesini kullanır. Dolayısıyla esas olarak bu hastalığa sahip olanlar münafıklar ve bilinçli nankör olan kafirlerdir. Onların hastalığı Kur'an'ın esas dikkat çektiği önemli bir hastalıktır. Yani Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu hastalıklar bedensel, fiziksel hastalıklardan öte, insanın ahiretini mahveden, dünyasını da kendine zehir eden, başkalarına da zarar verecek konumlara sebep olan imani hastalıklardır. Ahlaki hastalıklardır. Dolayısıyla esas hastalık Kur'an'ın dikkat çektiği bu hastalıktır. Öteki hastalıklar belki insanın günahlarını Affettirmek, imtihanını kazandırmak, öteki dünyadaki güzelliklere sebep olmak yönüyle belki iftihar edilecek, övünülecek, tebrik edilecek durumlar olmasına rağmen manevi kalbi hastalıkların telafisi çok zordur. Bu telafi olmadığı müddetçe esas hayat olan ahiret hayatı tümüyle perişan olacaktır. Sağlığın çok büyük bir nimet olduğunu hemen hepimiz duyarız, biliriz, tavsiye ederiz ama yine de Peygamberimizin hadisinde ifade ettiği gibi, hastalık gelmeden onun kıymetini yeterince idrak etmeyiz. Evet sevgili dinleyiciler, sağlık en büyük nimetlerden biridir. Onun değerini bilmek, korumak ve sağlıklı bir hayat için Allah'a hamd etmek, şükretmek gerekir. Hastalığın da çoğunlukla bizim ihmal ve hatalarımızdan kaynaklandığını ama her durumda bunun imtihan olduğunu değerlendirerek, Sabretmek zorundayız Aynı zamanda sadece Bunu tevekkülle karşılayıp sabrederek Miskin bir şekilde Pasif bir şekilde kalmamak Tabi ki İslam'ın tavsiye ettiği şekilde Tedaviye başvurup Maddi ve manevi yönlerden Tedavi olmaya çalışmak Çaresini aramak Tıp konusundaki gelişmeleri takip etmek Bu konudaki Emin ve ehil insanlara Müracaat etmek gerekir ama unutmamalıyız ki hastalığı gideren, şifayı veren ne ilaçtır, ne doktordur, ne herhangi bir şahıstır, ne bitki veyahut da başka bir e, araçtır. Hastalığı veren de, hastalığı gideren, şifayı veren de Allahü Teala'dır. Şu A'raf suresi 80. ayet-i kerimede o Allah hastalığın hastalandığım zaman bana şifa verendir diye Hz. İbrahim'in diliyle ee, bu mesaj vurgulanmaktadır. Dolayısıyla hastalandığımız zaman ister kendi hatamızdan ister çevredeki problemlerden dolayı ister Allah'ın başka hikmetlerden dolayı hastalıkla bizi cezalandırdığı ya da imtihan ettiği zaman onun şifasını da veren herhangi bir vesileyi ona şifa sebebi olarak kılan ya da sebebini bilmediğimiz sebepsiz olarak da e, şifayı veren ancak Allah'tır. Dolayısıyla gerçek anlamda ne ilaç, ne doktor, ne herhangi bir e, araç e, şifayı vermeye gücü yeten bir mutlak kudret sahibi bir şey olamaz. Zarar konusunda da, fayda konusunda da esas sebep Allah'tır. Sebepleri yaratan Allah'tır. Hastalığı yaratan, hastalığı veren Allah olduğu gibi şifayı veren de hastalığın izalesine Müsaade eden de Allahü u Teala'dır. Tabii ki doğal ve daha güzel olan sağlıktır, afiyettir, o fıtrattır. İnsanın psikolojik ve bedensel sağlığı yerinde olmayınca, biliyoruz ki sevgili dinleyiciler, çoğunlukla dini görevlerini de aksatır. En azından sağlıklı gibi tüm şartlarını ikmal edip, yeterli bir huşu ile, takva ile ibadetleri yerine getiremez. Tabii ki dünyevi işleri de hastalığın miktarına, ve özelliğine göre zarar görecektir. Onlar da aksayacaktır. Vücudumuz ve gönlümüz Allah'ın bize çoğunlukla sağlam olarak verdiği muazzam bir emanettir. Muazzam bir makine halinde fizyolojimiz genellikle sağlıklı bir şekilde bize verilmiştir. Annelerimizin karnından çoğunlukla sağlıklı olarak yaratıldık. Ama Allah bunun mutlaka böyle olması gerekmediğini sağlığın kıymetinin başka hastalarla mukayese edilip de ne derece önemli olduğunun anlaşılması için bazılarını sakat doğmalarına ya da daha bebekken hastalanmalarına bir imtihan hikmet gereği veriyor ki biz mukayese edebilelim ve bu sağlık nimetinin büyük olduğunu sağlığı yerinde olmayan insanlarla karşılaştırarak değerlendirebilelim. O yüzden çoğunlukla annelerden sağlıklı bebekler doğduğu halde bazen sakat doğumlar, hasta doğumlar da söz konusu olabilmektedir. Tabii ki bunların ileride konu gündeme gelince izah edebileceğim bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz nice hikmetleri vardır. Bunda da hayırlar, güzellikler söz konusu olabilir. Ama bilirim ki Allah'ın sağlam bir vücut olarak, sağlıklı bir bünye olarak bize verdiği şu sağlık nimeti, her an şükretsek bile kadrini ödeyemeyeceğimiz çok kıymetli bir nimettir. Sağlığımızı satın almaya kalksalar, kaça satarız? Evet, kalp sağlığımızı, iç bünyemizi, efendim akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı, hangi para karşılığında satabilecek enayi çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir sağlık olmayınca, ağız tadımız, gönül huzurumuz olmayınca, akıl sağlığımız olmayınca, hele hele bundan daha önemlisi iman yönüyle, manevi yönüyle sağlığımız olmayınca, dünya nimetlerinin, paranın, pulun ne kadar kıymeti olabilecektir? O yüzden sevgili dinleyiciler, şikayet eden, nankörlük yapan e, yapımız tekrar bu Allah'ın verdiği nimetler konusunda e, bizi düşündürmeli ve şikayet etmeye hakkımız değil, devamlı şükretmeye görevimiz olduğunu bilmeli ve Allah'ın parayla değişilemeyecek ne kadar nimetleri üzerimizde bulunduğunu değerlendirmeliyiz. Beni dinleyen hasta e, kardeşlerimiz varsa... Efendim Allah bize de çok sağlık Verse işte biz de şükrederiz Ama bize başkalarına verdiği Sağlığı vermediği gibi değerlendirmesinler Onlar da Bilsinler ki binlerce e, Hastalıktan uzağız Birkaç yönümüz hastaysa bile Sağlam olan nice Unsurlarımız, nice organlarımız Nice yönlerimiz var İnsanoğlunun yine Hastalığa karşı tavrı da biraz Nankörlükle alakalı sevgili dinleyiciler Şöyle ki Söz gelimi sadece başımız ağrıyor veya işte ayağımızda bir ağrı var, midemizde ağrı var. Nasılsın deyince binlerce hastalıktan uzak olduğumuzu, sağlam olduğumuzu değerlendirmeden, şükretmeden bir veya iki hastalığımızdan dolayı nasılsın sorusuna hastayım diye cevap veriyoruz. Halbuki bardağın onda dokuzu dolu olmuş olsa onda biri dudak payı dediğimiz kadar boşluk olsa siz bardağı boş mu dersiniz? Bundan daha acayip bir şekilde işte onda dokuzdan daha fazla bünyemiz hastalıklardan uzak olduğu halde yani sayısız derecede hastalık var doktorların da hastalıkların sayısını bileceğini tahmin etmiyorum bilmediğini zannediyorum yani binlerce on binlerce literatüre geçmiş veya geçmemiş bilinen veya bilinmeyen çok görülen az görülen hastalıklar var. Ve hastalıkların sayısı her geçen günde artıyor. Bilinmeyen nice hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu kadar hastalıktan uzak olan bir kimse, bir iki e, hastalığa sahip olduysa şükretmesi mi lazım? Yoksa ben hastayım deyip nankörlük yapması, şükürden uzak olması, hele hele Allah muhafaza isyan etmesi, Allah'a verdiği bu kadar nimetleri görmeyecek şekilde nankörlük yapması mı doğru olur? O yüzden... Sağlığımızın kıymetini iyi bilmek ve hemen hepimizin çok yönleriyle sağlıklı olduğumuzun Allah'ın takdiri bir nimeti olduğunu idrak etmek zorundayız. E, hastahaneleri gördüğümüzde, ziyaret ettiğimizde, bizden çok daha fazla hastaların inleyerek gecelerini geçirdiğine şahit olduğumuzda, hele bunlardan çok daha önemlisi vücudu sağlam olduğu halde ahlakı bozuk, iffeti hayası bozuk, Bundan daha önemlisi inancı bozuk, küfür veya şirk içerisinde e, sağlıklı olduğunu zanneden, belki kahkahalar içinde yaşayan ama için için kendisini huzursuzluğun, bunalımların, stresin kemirdiği, ahirette tümüyle feci bir akıbetin kendilerini beklediği manevi hastalık hastaları görünce, iman nimetine, Allah'ın verdiği, lütfettiği hidayet nimetine, gönül huzuru nimetine, ruh sağlığımızın yeterli oluşuna binlerce şükretsek yine az olacağını değerlendirmemiz gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, sağlığımız, vücut sağlığımız, kafa sağlığımız, gönül sağlığımız, Allah'ın çok büyük bir nimeti, aynı zamanda da muazzam bir emanetidir. Emanetlere ihanet edenlere hainlik sıfatı verilir ve Allahü Teala verdiği emanetleri yerinde kullanmayan ona yeterince riayet etmeyen hainleri elbette cezalandıracaktır. İşte Allah'ın sağlıklı olarak verdiği vücut nimetini akıl ve ruh nimetini biz bazen kendi ellerimizle emanete ihanet edecek şekilde çevre sağlığı, koruyucu hekimlik ve dinin tavsiye ettiği ilmin tavsiye ettiği tıbbın tavsiye ettiği, normal ve güzel şeyleri ihmal ederek e, bu sağlığımızı korumuyorsak hem dünyada bunun acısını çekeceğiz hem de ihtimal ki Allah bu sağlık nimetine, vücudun sağlıklı olması nimetine cihayet etmediğimizden bu emaneti korumadığımızdan dolayı ahirette de cezası ile mümkün ki karşı karşıya kalacağız. Sağlığımızı koruyup korumadığımızdan onu hangi yolda Sağlığımızı hangi yolda Günahlar yolunda mı Sevaplar ve helallar yolunda mı Kullandığımızdan Sıhhat ve vücut emanetine Hiyanet edip etmediğimizden Kesinlikle sorguya çekileceğiz Tirmizi Adlı meşhur kütübü siteden Bir hadis e, Kitabının rivayet ettiği bir hadiste Allah sıhhatte ve afiyette Olmanı sever der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem O yüzden Allah'ın nazarında hem dünya olarak hem iç dünya olarak güçlü, sağlıklı insanı Allah zayıf insandan daha kıymetli kabul eder. Sağlık ve sıhhatte olmayı, afiyette olmayı kendi emanetine riayet olarak değerlendirir ve Allah daha hoşlanır kulun üzerinde bu güzel nimetleri gördüğünden. Allah'a göre kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bu da e, Müslüm'ün ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Kim ailesi emniyette ve vücudu sıhhatli olarak sabahlarsa yanında günlük yiyeceği de varsa işte bütün dünya ona verilmiştir buyurur peygamberimiz Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste İnsanlardan çoğunun aldandığı kıymetini bilmediği iki nimet vardır buyurulur. Birisi vücut sıhhati, birisi de boş vakit denilir. Buhari'nin Tirmizi'nin Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği Hadis-i Şerif'te. Yine yedi şey gelmeden önce iyi işler işlemekte acele edin denilir. Bu yedi şey sayılırken biri de bedeni güçleri bozan hastalık gelmeden hayırlı güzel ameller işlemekte acele etmemiz tavsiye edilir. Resulullah'ın Hadis-i Şerif'inde Tirmizi'nin rivayet ettiği bir ifadede. O yüzden sevgili dinleyiciler, Peygamberimizin sağlığı koruma yani koruyucu hekimlik ve tedavi konusunda bugün içinde önemini bunca asırlar geçmesine rağmen hiç kaybetmeyen çok değerli tavsiyeleri vardır. Peygamberimizin sağlıkla ilgili bu tavsiyelerine özel olarak tıbbı nebevi denilir. Peygamberin tıbbı anlamında. Sağlığın korunması için emredilen bu kurallara uymak yanında hastalık durumunda bir yandan mümkün olan varsa tedavi yöntemlerine başvururken bir yandan da Güvenle, itimat ederek Allah'a yönelmek ve gönülden gelen dualarla Allah'tan şifa dilemek gerekir. Bunun yanında şifaya kavuşuncaya kadar ya da şifası söz konusu olmayan hastalıklarda e, sabretmek, bunun birer imtihan olduğunu, isyan etmeden e, katlanmak gerektiğini, e, tedavi yollarına müracaat ederek, Allah'a dua ederek e, gönül huzurumuzu kaybetmemek ve sabırla, olgunlukla bu imtihanı e, atlatmaya çalışmak gerekir. Peygamberimiz şifa için hem maddi sebeplere yapışarak tedavi olmayı, hem de manevi sebeplere yapışıp Allah'a yönelip dua edilmesini emretmiştir. Yani her ikisini de uygulamıştır. Zaten birisi ötekinin mütemmimidir. Dolayısıyla doktora müracaat etmek, ilaçlara veya bitkisel tedavi yöntemlerine ya da Sağlığımızı korumak için gerekli e, özeni göstermeye çalışmak, fiili olarak hastalanmamak için dua kabilindendir, bedenin duasıdır. E, yine hastalandığımız zaman esas hastalığı giderecek olanın Allah olduğunu idrak ederek, Allah'a gönlümüzü bağlayarak şifayı ondan talep etmek, dua etmek yine ilaç gibi insana fayda verecek, ilacı İlaç gibi araçları tamamlayan bir tedavi yöntemidir. Dolayısıyla Allah e, dilerse ilaçsız da insana e, şifa verir. Dilerse ilaçla da e, çoğunluğa fayda eden bir ilaca da e, o şifayı, o faydayı vermeyerek e, şifayı murad etmemişse, takdir etmemişse şifa vermeyebilir. O yüzden her ikisini de Peygamberimizin yaptığı, tavsiye ettiği şekilde hem maddi çarelerine, tedaviye, tıbba müracaat etmek, hem de manevi tedavi olarak Allah'a içten bir niyaz ile dua etmek, Allah'tan şifamızı istemek, ilaçların, doktorun sadece birer vesile olduğunu unutmamak gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler, kendi hatamız veya hatamız olmaksızın imtihan vesilesiyle hastalanınca sabretmeliyiz, dua etmeliyiz, ama aynı zamanda da tedavi olmalıyız. Çünkü Peygamberimizin çokça hadis-i şerifleri tedavi olmayı tavsiye ve teşvik etmektedir. Buhari'nin ve Müslim'in müttefakun aleyh olarak rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamberimiz maal olarak şöyle buyurur. Her derdin bir devası vardır. Onun için derdin devası bulunduğu zaman o dert iyi olur der Efendimiz. Dolayısıyla devayı aramak Şifayı hangi araçlarda olduğunu e, doktorlardan, tecrübeli insanlardan, e, bitkisel tedavi konusundaki uzman olanlardan e, araştırıp sormak, tecrübeyle bunları değerlendirmek e, elbette dua ile birlikte tavsiye edilmiş hususlardandır. Yine Peygamberimizin, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte tavsiyesi şu şekildedir. Ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa veya deva yaratmıştır. Ancak bir dert müstesna, o da ihtiyarlıktır, buyurur. Dolayısıyla ihtiyarlığın dışında her hastalığın bir devası, bir şifası olduğunu, bu devayı, şifayı aramak için tedavi ...olmak gerektiğini... ...Peygamberimiz çok net bir şekilde... ...tavsiye etmiştir. O yüzden... ...bazı insanların... E, ...şifayı veren de, hastalığı veren de... ...Allah'tır deyip... E, ...ilaçları, doktorları... E, ...hiç gerekli görmemesi... ...ya da... E, ...şifa için... E, ...vesilelere, sebeplere yapışmak istememesi... ...hoş karşılanmaz. Bu tevekkülün... E, ...genellikle yanlış anlaşılması olarak... ...değerlendirilir. O yüzden... Allah sağlam e, vücudu sağlam e, şekilde ibadet edebilecek, Müslümanca aktif bir hayata güzellikler katabilecek, e, etrafına faydalı olacak, kendisine çoluk çocuğuna rızık temin etmek için ya da onlara yardımcı olabilmek, e, onlara gerekli görevleri ifade edebilmek için e, beden ve ruh sağlığını e, genellikle e, yeterli şekilde takdir etmiş, yer yer kendi problemlerimiz yüzünden hasta olduksa mutlaka bunun tedavisine müracaat etmemize kapılar açmıştır. Dolayısıyla bu kapılardan mutlaka yararlanmamız ama bütün bu kapıların Allah dilemeden hiç kimseye açılmayacağını e, idrak edip mutlaka manevi yönden de dua ile imtihana cayet ile e, değerlendirmekte de gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mescidinin yanında bir çadır hastane yaptırmıştı. Dolayısıyla bilinen ilk hastane, ilk hemşire sahabe döneminde peygamberimiz zamanında olmuştur. İslam tarihinde ilk hastane sayılan e, çadır daha peygamberimiz zamanında Rüfeide isimli bir hanım sahabi Hasta bakıcılık yani bugünkü tabirle hemşirelik görevi yapıyordu. Yardıma muhtaç olanların yardımına koşardı. Tıp bilgisi de e, yeterli idi Rufeyde annemizin. Dolayısıyla e, Rufeyde e, radıyallahu anha ilk Müslüman hemşire ve ilk doktor hanım sayılır. E, İslam tarihinde İbni Hişam e, bu konuyu uzun uzun anlatır. Hendek Savaşı'nda kol damarı kesilmiş bulunan Sa'd İbn Muaz, işte bu hanım sahabinin Rüfeide annemizin çadırında tedavi görüyordu. Kureyza olayında hakem olarak peygamber tarafından Yahudilerin de isteğiyle tayin edilince, bu çadır e, hastane e, durumunda e, kullanılan yerden alınıp, e, Beni Kureyza'nın, e, yerine yanına hakemlik yapmak üzere e, gitmişti e, Sadipli muaz. Dolayısıyla Peygamberimizin, e, dolayısıyla İslam'ın sağlığa verdiği önemin, e, doktorluğa, hemşireliğe, hastahaneye verdiği önemin daha ilmin, teknolojinin, tıbbın gelişmediği o günkü dönemde bile diğer e, ülkelerden uluslardan e, yer yer öncelik taşıdığını Peygamberin e, nice hususlar yanında. E, bu tedavi merkezlerine önem verdiğini, e, bu olay e, açık bir örnek olmaktadır. Tekasür suresinin 8. ayetinde, لَتُسْأَلُنَّ <gülüyor> yevme izin anin النَّعِيمِ buyurulur. Sonra o gün, naimden yani bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz, sorulacaksınız denilir maal olarak. Ayette geçen naim, lezzet alınan, zevk veren her türlü nimet demektir. Hayat, sağlık, afiyet, hatta içilen bir yudum tatlı su dahi bu naim denilen nimetin kapsamı içerisindedir. Bu ayetin naimin, bu ayette geçen naim kelimesinin izahı sadedinde bazı rivayetler vardır. Zubeyr bin Avvam'ın e, şöyle dediği rivayet olunur: e, Bu ayet e, indiği zaman, yani o gün naimden mutlaka sorulacaksınız. Ayeti indiği zaman e, Zubeyr bin Avvam Diyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü biz hangi naimden hangi nimetlerden sorulacağız? Elimizde fazla bir nimet yok. Elimizde olan şu iki siyah şey var. Yani hurma ve su. Ondan başka bir nimet yok. Dolayısıyla Allah bütün nimetlerden sorulacaksınız diyor. Ama fazla bir nimet içer içerisinde değiliz içinde değiliz diye sormuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte o olacaktır. Yani... O iki basit gördüğünüz su ve kuru hurmadan da sorulacaksınız. Onlar da Allah'ın nimetidir demişti. E, Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif e, gerçekten her türlü nimetten sorulacağımızı idrak etmek zorunluluğumuz var. Dolayısıyla sağlık afiyet başta olmak üzere ne kadar nimetler içerisinde yüzüyoruz sevgili dinleyiciler. En fakirlerimiz bile artık yamalı elbise giymiyor, sofrasında birkaç çeşit yiyecek bulundurabiliyor, ee, ekmeği bulamadan e, sabahlayan ya da e, karnına lokma olarak hiçbir şey koymadan bir gününü geçirmiş insanımız hemen hemen fakirlerde bile bulunmuyor. Bunlar e, büyük nimetlerdir. Tabii ki zenginle fakir arasındaki uçurumun olmadığını söylemiyorum. İslami hayatın yaşanmadığı bireysel ve sosyal e, ve siyasal olarak Kur'an'ın hükümlerinin tatbik edilmediği durumlarda elbette hem gönlü fakir olanlar hem de midesi fakir olanlar çokça olacaktır. E, günümüzde de e, insanların e, Türkiye'deki vatandaşların yarısından çoğunun açlık sınırı altında maaş aldığını e, ya da nasıl karınlarının e, doyurulduğunun e, ...bilinemediği... ...ya da çok büyük maharet istediği... ...bir durumun olmadığını... ...söylemiyorum ama bütün bunlarla birlikte... ...en fakirimizin bile evinde... ...eşyalar... ...ya da sofrasındaki nimetleri değerlendirince... ...nice peygamberlerin... ...nice peygamberlerin etrafındaki... ...havari veya sahabelerin... ...bundan çok daha... ...mahrumiyet içerisinde bulunduklarını... ...hatırlatmak istiyorum... ...dolayısıyla... Fakiri, fakiriyle, zenginiyle şükretmeyen ama şikayet eden, elindeki Allah'ın nimetlerini görmek istemeyen, hep başkalarındaki daha büyük nimetlerle kendisini mukayese edip e, nankörlüğe giden, isyana giden, şikayetlere giden bir tavrımızın hoş olmadığını e, söylemek istiyorum. İşte Peygamberimiz ellerinde arada sırada o da karınlarını doyurmayacak kadar e, temin ettikleri hurma, ve sudan başka yiyecek ve içecekleri bulunmayan insanların bile bu nimetlerden Allah sizi hesaba çekecektir. Değil mi ki bunlar da Allah'ın nimetidir? Bundan da sorulacaksınız. Bu nimetleri helal yoldan mı temin ettiniz? Haram yoldan mı temin ettiniz? Helal için mi kullandınız? Haram işlemek için vücudunuzu güçlendirmek niyetiyle mi kullandınız? Bunların varsa fazlasından zekatınızı verdiniz mi? Başkalarına infak ettiniz mi ve benzeri şekilde sorular soracak. Bunlar da nimet olarak düşünülecek, değerlendirilecektir. Hadisin başka bir varyantına göre e, bu Letüs elünle yeveiz'in aninneayim siz nimetlerden naim'den mutlaka sorulacaksınız ayeti indiği zaman Halk, ya Resulallah demişler, biz hangi nimetlerden sorulacağız? Bizdeki nimet sadece hurma ve sudan ibarettir diye insanlar böyle değerlendirmişler. Ee, yine düşman karşımızda, silahlarımızda, omuzlarımızda beklemekteyiz. Savaş öncesinde, savaş hazırlığındayız, seferberlik durumundayız. Dolayısıyla e, şu zahmetler, sıkıntılar içerisinde e, hangi nimetlerden sorulacağız diye e, peygamberimize öğrenmek kastıyla ...sorduklarında peygamberimiz işte o olacaktır. Yani içinde bulunduğunuz zor şartlardaki az zannettiğiniz nimetlerden de hesaba çekileceksiniz diye açıklamalarda bulunmuştur. Tirmizi'nin e, bu e, ayetin imzali konusundaki nüzul sebebiyle alakalı rivayetinden anlaşılmaktadır. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde kula sorulacak ilk nimet sorusu şöyledir. Dis senin bedenine sağlık, afiyet vermedik mi, sana su içirmedik mi diye sorulacaktır. Tirmizi e, tefsir babında 89 numaralı hadiste ifade et, eder. Dolayısıyla Allah'ın nimetlerinden sorulacaksınız ayetini. Peygamberimiz e, Allah'ın e, nimet olarak hepimize rahatlıkla ulaşacağımız e, şekilde e, ikram ettiği su nimetinden İçirdiği su ihsanından bile hesaba soracağı, hesaba çekeceği, verdiği sağlık nimetinden bedenimizi hastalıklardan uzak tuttuğu ya da nice hastalıklardan uzak tuttuğu nimetlerinden hesaba çekileceğimizi, bu bedenimizi ve içtiğimiz, kullandığımız su gibi nimetleri ne noktada kullandığımızı hesaba çekecektir. Yine başka bir hadis-i şerif, kıyamet günü şu dört şeyden sorulmadıkça kul bırakılmaz denilir. Ömrünü ne işte geçirdiği, malını nereden kazandığı, malını nereye harcadığı ve hangi amel, ne iş yaptığı sorulur. Dolayısıyla ömrünü nerede geçirmek, ömrünü nereye harcamak yönüyle, nasıl amel işlemek yönüyle sorulacak insan e, aynı zamanda nimetlerden hesaba çekecek sağlığından hesaba çekilecek hastalıklı durumlarında iken nasıl bu imtihanlara karşı bilinçli olup olmadığından hesaba çekilecektir yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis bunları ifade etmektedir bu hadis rivayetlerinin temel esprisi temel e, verdiği bilinç insanın kendisine verilen bütün nimetlerden sorgulanacağıdır. Dolayısıyla e, biz e, bu hadislerden alacağımız mesaj ile kendimize verilen bütün nimetlerden, ister mal cinsinden, ister sağlık afiyet cinsinden, ister ağız tadı cinsinden, ister sağlık e, ve bünyemizin sıhhati yönüyle, manevi yönüyle e, verilen nimetlerden olsun, bütün nimetlerden hesaba çekileceğimizi idrak etmek zorundayız. Dolayısıyla bunları biz kazanmadık bakkaldan satın almadık gözümüzün sağlığı kulağımızın sağlığı bedenimizin sağlığı gönlümüzün sağlığını biz e, herhangi bir gücümüzle elde etmedik bunlar bize emanet olarak Allah'ın nimeti olarak çoğunlukla yaratılıştan beri verilen hususlardır hatta bunları yer yer kendimize dikkat etmeyerek İslam'ın ve insani özelliklerin dışına çıkarak yer yer ruh sağlığımızı akıl sağlığımızı beden sağlığımızı kaybettirdiysek bu emanetlere ihanet ettiğimizden dolayı da hesabının sorulacağını idrak etmek sağlıklı olarak devam ettiriyorsak bu Allah'ın verdiği nimetlerdeki sağlıktaki afiyetteki şükrü haramlarla mı telef ettik şükrü nankörlüğe çevirdik yoksa Allah'a hakkıyla kulluk yapmak yönüyle mi kullandık? Bunun hesabı sorulacaktır. Ayetlerin de açık anlamı geneldir. Hadisler kendisine verilen nimetlerden, sağlık ve afiyetten özellikle sorgulanacağını bildiren içeriğe sahiptir. Dolayısıyla ayetlerde bütün nimetler genel olarak ifade edilirken hadis-i şerifler bu nimetlerin içinde sağlık ve afiyetin de olduğunu belirtir. Zaten hayatın amacı da ...bir imtihan değil midir sevgili dinleyiciler? Mülk suresinin ikinci ayetinde... ...ellezi halekal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela buyurulmaz mı? Yani mal olarak Allah hanginizin daha güzel amel, daha güzel iş yapacağını denemek için... ...ölümü ve hayatı yarattı denilmez mi? Dolayısıyla ölüm ve hayat bir yarış için... Hangimizin daha güzel amel işleyecek, hangimiz Allah'a daha güzel kulluk yapacak, hayırda yarışmamız için, sevapta birbirimizi geçmemiz için, güzelliklerde e, yarış yapmak için, imtihanı ön sıralarda kazanmak için yaratılmış değil mi? Ama biz maalesef başka şeylerde yarışı öne çıkartıyoruz da. Hayırda, güzelliklerde, sevapta, fazilette yarışı ihmal ediyoruz. Takvada yarışı ihmal ediyoruz. İnfakta yarışı ihmal ediyoruz. O yüzden e, dünyada esas yaratılışımızın sebebi şu veya bu konuda e, yarış değil, hayırda, sevapta, ibadetlerde yarış içindir. Kulluk sınavı için imtihan olalım diye yaratıldığımızı, dolayısıyla sağlık ve sıhhat konusunda da bu imtihandan geçtiğimizi Unutmamamız lazım. Hani Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu ifade edilen bir beyit vardır. Her, herkes hemen hemen ezbere bilir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Dolayısıyla halk içinde en önemli mesele nimet devlet zannedilir. Halbuki esas devlet bir nefes sıhhat ...den daha önemli değildir. Esas devlet sağlıktır, sıhhattir, afiyettir. Bir nefes sıhhat, e, devletin diğer devletle ilgili ya da devlet ifadesiyle izah edilecek dünyevi nimetlerden çok daha önemlidir, çok daha büyüktür. Sağlık ve sıhhat her türlü dünyevi nimetlerin üstündedir anlamına gelen bu söz e, sadece... Ee, bir tekerleme veya bir beyit olmaktan öte devlet nimetini de çok iyi şekilde tadan işte Sultan Süleyman gibi bir insanın ağzından dökülen ve bir tecrübe neticesinde sağlığı olmayınca insanın devlet başkanı olsa ne yazar dünyanın en zengini olsa ne, ne olur ağzının tadı kıymeti olmasa Allah e, nice nimetleri ona ...yedirmemiş olsa, e, ihsan etmemiş olsa, rızık olarak ona verilmemiş olsa... ...ya da öyle bir hastalık verip yiyemeyecek, e, nice yiyeceklerin kendimize yasak edildiği bir durum olmuş olsa... ...ya da ağzımızın tadı olmamış olsa, o paranın, o malın, mülkün, o devletin, e, o imkanların ne kıymeti kalacaktır? O yüzden gözümüzü e, fazla dünya malına dikmektense... Allah'ın e, verdiği nimetlerin kadrini, kıymetini, sağlığın, sıhhatin kadrini, kıymetini iyi bilmek lazım. Çocuğumuz sağlıklı ve sıhhatli ise bundan daha büyük bir nimet olur mu? Bazen e, e, tedavisi çok zor olan ya da imkansız olan e, e, hastalıklara, e, im, im, hastalıklara m, imtihan olarak sahip olan, ee, insanlar olduğu gibi böylesine hasta çocuklara sahip olan anne ve babalar var Allah bize böyle bir hastalıklı çocuk verdiyse belki bizim için hayırlıdır demek e, isyan etmeden e, sabretmek e, bu imtihanı en güzel şekilde e, başarmaya becermeye çalışmak bunun da belki bizim için hayırlı ve güzel taraflarının olduğunu e, değerlendirmek gerekirken eğer e, böyle büyük imtihanlara bizi uğratmadıysa şükretmek, e, nankörlük yapmamak. E, sadece sağlıklı bir bünyemiz, sağlıklı bir çocuğumuz olduğu için bile e, milyonlarca, milyarlarca defa hamd etmemizin az olduğunu e, düşünerek değerlendirmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Evet, sağlıklı hayat, nimetlerin en büyüklerinden biridir. Özellikle manevi, ruhi sağlığımız da nimetlerin en büyüğüdür. Allah insanı yaşadığı hayatta her şeyiyle sınamaktadır. Bu ömür sonunda sağlığını, ömrünü nasıl geçirdiği kendisinden sorulacaktır. O yüzden dua ediyoruz. Ya seni daima zikretmek, sana kulluk ve ibadet etmek, sana şükür halinde bulunmak için bize yardım eyle, e, verdiğin nimetleri zihinle, e, bilinçle idrak edip bunlara şükreden, bunları haram ve isyan yolunda kullanmayan, bunların kadrini, kıymetini bilen, bunları e, ahiret nimetine dönüştürecek e, güzel bir kullanışla kullanmayı, hayırda ve tasaddukta bize düşen görevleri yerine getirmemizi, e, sağlığımız ve gönül sağlığımızı e, muhafaza etmemizi ve bu nimetlere şükretmemiz e, gerektiğini Allah'ın bize unutturmamasını e, dua etmek ve bu konuda da fiili dua olarak görevlerimizi yerine getirmek bize düşmektedir. Sevgili dinleyiciler, sözün burasında e, hastalıkla ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, nasıl bir e, tavır takırılmaktadır, nasıl bir değerlendirme yapılmaktadır. İsterseniz e, ben e, önce Kur'an ve sünnet çerçevesinde hastalığı bir e, değerlendirmeye çalışayım. Kur'an-ı Kerim'de e, hastalık anlamında meraz veya merza kelimesi, yani hasta ve hastalık kelimeleri e, türevleriyle birlikte 24 yerde geçer. Şifa kelimesi ise türevleriyle birlikte 8 yerde kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de maraz yani hastalık kelimesi fiziksel hastalıklar için kullanılmakla birlikte çoğunlukla mecaz olarak manevi hastalıklar için kullanılır. Dolayısıyla Kur'an esas hastalığı manevi imani ve ahlaki hastalıklar olarak değerlendirir. Maalesef günümüzde e, Müslümanların kullandığı ifadelerde hastalığın esası, çoğunluğu e, bedensel hastalıklar için değerlendirildiği halde e, Kur'an değerlendirmesinin dışında esas hastalık kabul edilecek manevi ve akaitle alakalı hastalıklar e, hastalık olarak değerlendirilmez e, ve e, onların tedavisi için esas mekanlar veya e, ...gerekli gayretler gösterilmez. Dolayısıyla tekrar edelim, Kur'an-ı Kerim hastalık kelimesini bedensel, fiziksel hastalıklar için kullanır ama... ...esas olarak çoğunlukla manevi hastalıklar için kullanır. Ee, mesela bunlardan haset, kıskançlık Kur'an'a göre bir hastalıktır, manevi bir hastalıktır. Aşırı şehvet yani şehvani, hayvani duygular ve meyiller, e, fıskı, fücur günah ve zina arzusu şeklinde ahlaksızlığa niyetlenme veya meyletme hep hastalık olarak değerlendirilir. Bunlar nefsi manevi hastalıklardır Kur'an'a göre. Kur'an şafi olan yani şifa verenin sadece Allah olduğunu ısrarla vurgular. Dolayısıyla Allah hastalanan kimseye şifa verendir. Şuara suresi 80. ayette ifade edildiği gibi. Yine Kur'an ayetleri, Kur'an sureleri müminler için şifa ve rahmettir. İsra suresi 82. ayette وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ ve rahmetun denilir. Dolayısıyla müminler için e, biz Kur'an'dan nice şifa ve rahmet olan ayetler indiririz denilir. Sevgili dinleyiciler, Kur'an şifadır. Ama esas olarak manevi hastalıklarımıza, şirkle ilgili, e, ahlakla ilgili, inançla ilgili problemlerimize hastalık, e, şifadır, rahmettir. Kur'an'ın şifası e, sadece lafzının okunmasıyla değil, esas manasının yaşanmasıyla olur. Allah e, ekonomi hastalıklarımıza, e, acayip fanatikliklerimize, dünyevi konusunda maddeyi yüceltmemize, e, inançla ilgili problemlerimize, sosyal hayatla ilgili e, anormalliklerimize ne tür şifalar olması gerektiğini e, reçete halinde Kur'an ayetleriyle bildirmiştir. Nasıl doktorun yazdığı reçeteyi güzel sesimizle okuyunca şifayı beklemek, e, işte hap kutusunun içindeki prospektüsü üç defa beş defa baştan sona okuyup hatmetmek, e, şifaya kavuşmak için yeterli olmayacaksa, sebebe yapışmak kabul edilmeyecekse, e, dolayısıyla doktorun yazdığı reçetenin İçindekilerin tatbik edilmesi şifaya kavuşmak için nasıl bir vesile ise Kur'an'ın hükümlerini de o şekilde değerlendirmeliyiz esas olarak. Dolayısıyla Allah'ın şifa olarak, rahmet olarak indirdiği kitabı yaşayarak, tatbik ederek siyasal problemlerimize, sosyal bunalımlarımıza, bireysel ahlaksızlık ve anormalliklerimize, huzursuzluk ve streslerimize, bunalım ve anormalliklerimize karşı Kur'an'ın reçetelerini tatbik ederek nasıl uygulanılması gerekiyorsa peygamber gibi kalp doktoru birinin tavsiyeleri ve uygulamalarını e, dikkate alarak hayatımıza geçirmeliyiz ki e, o şifa ve rahmet olarak indirilen Kur'an'dan e, yeterince e, hastalıklarımıza e, karşı çareler almış olalım. Efendim şifaya e, gidecek yollara e, girmiş olalım. Yoksa sadece yüzünden okumakla sadece dua etmekle sadece ayetleri e, okuyarak ya da hele hele e, peygamberin sahabenin yapmadığı şekilde muska gibi yazarak şifa beklemenin doğru olmadığını e, Kur'an'ın hayata geçirilerek e, şifa ve rahmet olarak değerlendirilmesi gerektiğini bu arada ifade etmek e, zorunluluğunu hissediyoruz. O yüzden İsra suresi 82. ayetinde Kur'an'ın müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulanır. Tabii ki Kur'an'a inanmayan, Kur'an'ı hayatına geçirmeyen inançsızlara Kur'an ne kadar okunursa okunsun şifa ve rahmet olmayacaktır. Dolayısıyla Kur'an'dan şifa alan, rahmet alan ancak iman eden insanlardır ki onlar ancak bunları hayatlarına geçirmek için inanarak okurlar. Kur'an aynı zamanda Rabbimizden bir öğüt Gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler içinde bir hidayet ve rahmettir. Yunus suresi 57. ayette ifade edilir. Yine Kur'an doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve aynı zamanda şifadır. Fussilet suresi 44. ayette ifade edildiği gibi. Ama Peygamberimiz bu şifa kaynağını nasıl uyguladı? Nasıl bu e, toplumuna ve e, anormal insanların e, hastalıklarına şifa olarak onu değerlendirdiyse aynı şekilde bizim de değerlendirmemiz gerekecektir ki Kur'an e, reçetesinden e, şifayı biz de asrı saadet insanı gibi asrımızdaki cehaleti e, saadete değiştirecek hastalıklı yapıyı e, sıhhatli sağlıklı e, bir yapıya dönüştürecek şifaya e, müracaat etmiş olalım. Sevgili dinleyiciler yine Kur'an'a göre Kur'an müminlerin iman, imanlarını kuvvetlendirir. Tevbe suresi 124. ayette ifade edildiği gibi onlara deva şifa olurken münafıkların da kalplerindeki hastalıklarını artırır. Bakara suresi 10. ayette Tevbe suresi 125. ayette ifade edildiği gibi. Dolayısıyla Kur'an'ı okumak e, dua niyetiyle vesaireyle okumak e, sadece hastalığın giderilmesi değil insan eğer Kur'an'a nasıl müracaat edileceğini bilmiyorsa... Hastalıklı bir manevi yapıyla müracaat ettiyse kalplerdeki hastalıkları bile artırır Kur'an. O yüzden Kur'anın okunması münafıklara, iki yüzlülere, iman konusunda hasta olan kalplere fayda yerine zarar verecektir. İman etmeden şirk içerisinde, nifak içerisinde Kur'an ayetlerini okumak sağlığa değil. Belki hastalıkların artmasına sebep olacaktır. Ee, bu e, Bakara 10 ve Tevbe 125. ayette çok net olarak ifade edilir. Kur'an'a iman eden, e, ona tümüyle teslim olan, iman konusunda problemi olmadan Kur'an'a yönelen insanlar hem Kur'an'ı okuyarak hem de esas olarak Kur'anı okudukları Kur'an'ı hayatlarına geçirip o ee, şifa reçetelerini hayatlarında bireysel, sosyal ve siyasal hayatlarında tatbik ederek e, hem bireysel hem sosyal hastalıklarına şifalar bulacaklardır. Ancak Kur'an reçetesine e, uyulursa ekonomi hastalıklardan düzelecek, e, sosyal ve siyasal problemler izale olacak, toplum huzura ve şifaya kavuşacaktır. Yoksa ölümcül durumda olan sosyal ve siyasal problemler, bireysel huzursuzluklar, Kur'an'ın şifa reçetelerini tatbik edilmeden hangi tavsiyeler e, uyulursa uyulsun yeterli bir e, neticeye vardırmayacaktır. İnsanoğlunun bu kadar tecrübesi bunu göstermektedir. Aslında batı dünyası da e, manevi hastalıklar içerisinde kıvranmaktadır. Nice maddi hastalıklar da bunun avansı şeklinde kendilerini düşürsün düşündürsün diye e, ibret olarak kendilerinde bulunmaktadır. O yüzden e, esas sağlık ee, ...insanın iç bünyesinde olan, toplumun içinde bulunan e, sosyal, siyasal ve huzur yönüyle e, sağlıktır... ...veya anormallikler de bu yönüyledir. Kur'an'ın esas e, şifa yönü de e, bu tür e, genel mahiyet taşımaktadır. O yüzden Kur'an'ın şifa olduğu konusunu e, yanlış anlamamak ve kapsamlı şekilde değerlendirmek gerekir. Kur'an... Zalimler için şifa olmak bir tarafa, onların yalnızca ziyanını, zararını artırır, husranını artırır. İsra suresi 82. ayette ifade edildiği gibi. O yüzden zalimler Kur'an okuyorsa, kendilerine beddua etmekte, kendilerine lanet etmekte, belki kendilerinin hastalıklarını artırmakta, ziyanlarını çoğaltmaktadırlar. Zulümden vazgeçme niyeti olmadan, adalet hükümlü olan Kur'an'a, e, riayet etmeden, boyun eğmeden, ona teslim olmadan Kur'an okumanın e, faydası e, söz konusu değildir. Zalimler zalim olma özelliğini devam ettirdiği müddetçe, e, tedavi olmaya niyetleri olmadığı müddetçe okudukları Kur'an onlara şifa yerine ziyan artırıcı olacaktır. İsra 82. ayette ifade edildiği gibi. Yine iman etmeyenler için Kur'an bir körlüktür. Onların gözünü açmak yerine bilinçli kafirler ise inanmamakta dire, direniyorlarsa, akıllarını kullanmamakta, e, gönüllerinin istikametine uymamakta, fıtratları istikametine gitmemekte direniyorlarsa, imansızlıkta direnen kafirler için Kur'an bir körlüktür. E, onların e, basiretleri eğer kendi gayretleri yoksa e, okudukları Kur'an'la da açılmayacaktır. Eğer iyi bir niyetle Kur'an'a yönelmiyorlarsa. Fussilet suresi 44. ayette bu ifade edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre esas önemli olan hastalık, sevgili dinleyiciler, daha önce de ifade ettiğim gibi kalplerde olan manevi hastalıktır. İnanç hastalığıdır esas hastalık. Dolayısıyla e, bu yönüyle hasta olup olmadığımıza e, değerlendirmek ve e, nazar etmek esas hastalığı bu anlamda e, anlamak ve kullanmak gerekir. Münafıkların kalplerinde hastalık vardır Kur'an-ı Kerim'e göre. Nifak ve haset hastalığı vardır. Allah da onların bu hastalığını çoğaltmıştır. Bakara suresi 10. ayetinde ifade edildiği gibi. İnsanları kandırmaya çalışan, haşa Allah'ı kandırma e, gibi olmayacak şey peşinde koşan, e, kalbi bozuk, kötü niyetli, e, iki yüzlü insanların e, hastalığını ...Allah artıracaktır, onların e, esas e, vücutları sağlam olsa bile e, yapıları, fıtratları bozuktur, yapıları hastadır. Kur'an açısından hastalığın en önemlisi manevi olduğu gibi şifa da esas olarak manevi alan için söz konusudur. Onun dışındaki hastalıklar nice hikmetlerle ilgili olarak bazen peygamberlere de verilmiştir... Bedeni, maddi hastalıklar. Bu hastalıkların imtihan, günahlara keffaret, derecelerin artırılması, sabır ve direnme gücü vererek insanı olgunlaştırması gibi nice olumlu yönleri de vardır, sevap yönleri de vardır. Halbuki kalbi hastalıkların hiçbir olumlu yönü yoktur. O yüzden de esas hastalık, Kalbi hastalıklardır, manevi hastalıklardır Kur'an'a göre. Kafir ve münafıklarla savaş onların müminler eliyle rezil edilip Allah'ın azabına uğramaları için gerekli olduğu gibi Allah'ın müminleri galip kılması ve mümin toplumun kalplerine şifa vermesi için bir sebeptir. Tevbe suresi 14. ayette bu ifade edilir. O yüzden bu sünnetullah'tan yola çıkarak, bugünkü toplumun stres gibi çeşitli bunalımlar ve problemler içinde yüzmesinin bir sebebi, Allah yolunda cihadı terk etmeleridir. Tekrar edeyim, Tevbe suresi 14. ayette, Allah'ın cihadı ve savaşı kafirlere karşı müminlere farz kılması, müminlerin e, galibiyetle, Mümin toplumun kalplerine Allah'ın şifa vermesi sebebiyle olduğu vurgulanır. Dolayısıyla bu şifa sebebine e, yeterince e, müracaat etmeyen e, müminler, yani cihadı terk eden, e, Allah yolunda çabalamayı, gayreti, Allah'ın dinini yaymayı, e, hakim kılma gayretini göstermeyen müminlerin e, şifa sebeplerine yapışmadığı, dolayısıyla e, manevi hastalıklar, huzur ve e, Normallikler başta olmak üzere e, bünye sağlıklarını yitireceklerini e, anormalliklere gideceklerini e, sünnetullah olarak değerlendirebiliriz. Onun için e, Kur'an'ın e, hastalık dediği hususlara de tekrar nazarımızı celbetmek ve Kur'an'ın esas şifa dediği rahmet ve e, ayetlerin hayata geçirilmesini e, birinci derecede önemsemek esas sağlığımız açısından önemlidir. Sevgili dinleyiciler, kıymetini hastalanınca anlıyoruz hastalığın. Dolayısıyla hastalara sormak lazım, e, sağlığın kıymeti ne kadar önemlidir diye. Ya da hastalandığımız zaman nasıl değerlendiriyorduk e, vakti e, ve e, sağlığın önemini e, e, unutmamak ve hatırlamak lazım. O yüzden sık sık hasta ziyareti, mezar ziyareti dinimizde tavsiye edilmiştir. Hastalandığımız zamanı hatırlamamız... ...ya da bize hatırlatacak özelliklere... ...müracaat etmemiz, aklımızı... ...başımıza almamız için önemlidir. Bugün... ...nice maddi hastalıklar yanında... ...tiryakilikler, fanatiklikler olarak... ...nice acayip hastalıklarımız var. Televizyon seyretmek bir hastalık... ...halinde, maç hastalığı... ...gibi bir hastalık, nice insanımızı... ...kasıp kavuruyor. Kumar hastalığı... ...nice aileleri perişan ediyor. At yarışı, milli piyango, loto, toto... ...aynı zamanda... ...manevi ve ahlaki yönele bir hastalıktır ve gerçekten tutsak etmesi, tiryaki etmesi yönüyle, insanın kolay kurtulamaması yönüyle de gerçekten bir hastalıktır. Sigara içme bir hastalıktır, sigara tutkunu, tiryaki e, dolayısıyla gerçekten acınması gereken, e, tedaviye muhtaç olan ciddi manada hem fiziksel hastalıklara aday hem manevi ahlaki e, olarak... E, hasta insandır e, müzik bile e, bugün müzikomani diyebileceğimiz e, triyakilikleri tutsaklıkları barındırıyor bir hastalık olarak e, şarkısız türküsüz yapamayan insanlar var e, futbolun televizyonun e, sanatın anormalliklerinin hep hastalıkla alakalı olduğunu hatta tüketimin israfın gösterişin modanın markanın e, kolanın birer hastalık olduğunu değerlendirmemiz gerekir inşallah e, önümüzdeki e, hafta ahlaki hastalıklara tembellik gibi cehalet gibi gaflet gibi şuursuzluk gibi ahlaki hastalıklara da e, maddi hastalıkların tedavisi ve peygamberi tavsiyeler yönüyle tıbbın ebeviye de Zaman ayırmaya çalışacağımızı hatırlatır, vaktimizi doldurduğumuzu değerlendirerek, hepinize Allah'tan sağlık, afiyet, huzur, bereket vermesini, şifa vermesini, hastalıklarımıza hayırlı şifalar vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Sağlığımızı, kadrini, kıymetini bilerek, şükrederek değerlendirme, hastalığın da imtihan olduğunu bilip sabretmek ve maddi ve manevi tedavi yollarına müracaat, etme güzelliğini vermesini Cenab-ı Hak'tan dua ediyor. Hepinize afiyet, sağlık ve sıhhat diliyorum. Sevgili dinleyicilerim.